Papatya'nın sözü, sözünde durma. Beyaz papatya o gün erkenden kalktı. Her zamanki gibi yüzünü yıkayıp pijamalarını değiştirdi. Annesinin kendisi için hazırladığı birbirinden güzel kahvaltılıkları afiyetle yedi. Sofrayı ne kadar da güzel hazırlamıştı annesi. Ellerine sağlık canım annem, her şey harikaydı, dedi. Allah şükür bugün de karnımız doydu. Şimdi hemen dişlerimi fırçalamam lazım, diyerek sofradan kalktı. Beyaz papatya bütün bunları büyük bir heyecanla ve aceleyle yapmıştı. Çünkü o gün çok sevdiği ve uzun zamandır göremediği bir arkadaşıyla buluşacaktı. Sevgili Kırmızı Lale. Kim bilir ne kadar değişmiştir, dedi kendi kendine. İki arkadaş en son üç gün önce telefonla konuşmuşlardı. Kırmızı lale ile beyaz papatya, eskiden aynı apartmanda oturan iki iyi komşuydular. Ancak kırmızı lalenin babasının işin nedeniyle iki sene önce başka bir şehre taşınmışlardı. Aradan geçen zamana rağmen iki arkadaş her zaman mektuplaşmış ve telefonla görüşüp birbirlerini asla bırakmamışlardı. İşte en sonunda buluşacaklardı. Kırmızı Lale, teyzesini ziyarete geliyordu ve bu sırada Beyaz Papatya'yla da buluşabilecekti. Çocukların heyecanı bundandı. Aynaya bakarken, karar veremiyorum, başka bir şey mi giysem acaba? dedi Beyaz Papatya. Daha sonra birden durdu. Kaçta buluşacaktık biz? Bakalım saate? Evet, saat bir. Bizse tam üçte buluşacaktık. Acele etmeliyim, yol uzak, diye mırıldandı. Bütün hazırlıklarını tamamlayıp annesini öptükten sonra beyaz papatya yola çıktı. Arkadaşı için aldığı hediyeyi de tabii ki unutmadı. Daha yola birkaç adım atmıştı ki şiddetli bir yağmur başladı. Annesi arkasından seslendi. Kızım yağmur çok yağıyor. İstersen gitme. Başka zaman buluşursunuz. ''Kırmızı Lale daha birkaç gün teyzesinin yanında kalacak.'' Dedi. Beyaz papatya'nın sözünden dönmeyi hiç niyeti yoktu. ''Olmaz anneciğim, arkadaşım gelip bekler beni. Bak üzerimde yağmurluğum ve botlarım da var. Bir söz verdim ben. Sözümde durmam gerekir.'' Annesi çaresiz kabul etti. Kızının ne kadar sözüne sadık olduğunu çok iyi biliyordu. O sırada Kırmızı Lale'nin elinde ise durum biraz daha farklıydı. Beyaz papatyayı çok görmek istemesine rağmen Kırmızı Lale dışarıdaki yağmurun şiddetinden korkmuştu. Aman Allah'ım yağmur ne kadar da şiddetli. Ta havuzlu parka nasıl gideceğim? Herhalde bu havada beyaz papatya da gelmez dedi. Kırmızı Lale aslında kendi kendine bırıldanıyordu ama babası onu duymuştu. Lalecim bir problem mi var? diye kendi kendine mırıldanıyorsun öyle? dedi. Lalecik kararsız kararsız babasının yüzüne baktı. Onun öğütlerine her zaman çok güvenir, ne zaman bir konuda yardıma ihtiyacı olsa babasından destek alırdı. Babacım, baksana hava berbat. Biliyorsun beyaz papatya ile buluşmak için sözleşmiştik ama herhalde bu yağmurda o da gelmez. Gitmesen mi acaba diye düşünüyorum. dedi. Babası tatlı aldı. Siz karşılıklı olarak söz vereceksiniz ve bugün buluşacağınızı söylediniz. Bu yüzden havanın durumu nasıl olursa olsun sözünde durman gerekir. Eminim beyaz papatya yola çoktan çıkmıştır. Bilim. Herkesin sana güvenmesini ve ilerce sözüne inanılmasını istiyorsan verdiğin sözde durman gerekir diye ekledi. Kırmızı lale çoktan düşüncelerinden pişman olmuştu. Bilim. Alel acele hazırlanıp hemen yola çıktı. Yağmurduğu şemsiyesi ve botları onu yağmurdan korumak için yeterliydi. Bir saat sonra iki arkadaş havuzlu parkta buluştular. İkisi de geç kalmamış, verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyorlardı. Büyüdüklerinde ikisinin de dürüst ve herkesin güveneceği kişiler olacakları şimdiden belliydi.